Sen dersen Şunları nerede bir vücudur Yorgun düştü Yani iyi bir Halsizlik vardı. Kadir gecesiyle Alakalı aslında benim Sohbet etmek istediğim Muhabbet Kaynaşma Kardeşlik Tövbe istiğfar yani doğduk Rabbimize geri döneceğiz nasıl ki Allah Azze ve Celle o müminler başlarına gelen bir şeyden dolayı hemen inna lillahi ve inna ileyhi racun diyorsa yani biz Rabbimizden geldik yine ona dönücüleriz bu başa gelen bir belada bir musibette hemen söylenmesi gerekiyorsa bunu hemen hemen bütün mesellere yaymak mümkün düşünün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sizin diyor gecenin yarısında kalkıp iki rekat Allah rızası için kılmış olduğunuz bir namaz dünyada ve dünyadakilerin sahip olduğunuz her şeyden daha üstündür diyor veyahut neye bakarsan bak gözlerin sana hasretle geri dönecektir. diyor muhakkak ki Rabbimiz bizim hayrımızın artmasını istiyor kardeşlerim biz amel ettikçe Allah Azze ve Celle bizlere sevap vermekten usanmaz yeter ki biz usanmayalım Allah hepimize mağfiret etsin, kadir gecesini yakalayanlardan eylesin Peygamber Aleyhisselam'ın en güzel yaptığı bugünlerde mescitte itikafa girmesidir her şeyden uzak kendini her şeyden soyutlama <gülüyor> ve sırf Rabbi ile baş başa Kadir Gecesi böyle aramış Allah yardımcımız olsun öyle hallere gelmişiz ki demin gazeteler okudum Google'dan düşünün Allah'ın mescitleri olarak zikredilen camiler hakkında diyanet bir genelge yayınlamış terör yasası gereği camilerde konaklama yatma dinlenme geceleme yasaktır diye ve altına da gerekçi olarak çünkü kanunlar buranın yönetimini kullanımını bize verdi diyor ey alçaklar süresi bunu neden bir başka zaman almadınız da Müslümanların it kafa gireceği bir zamanda aldınız Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim camide geceleme yani it kafa girme sünnetullah olan bir şey adamların bağladığı yere bakın camide kalan orada geceleyen onlara göre suç teşkil edecek ve adam bu yüzden hapsi bile boylayabilecek ama biz ne isek layık olduğumuz şey de bu öyle hallere gelmişiz ki çocuğumuz ramazan ayında doğsa hele bir de bu milletin kutladığı Kadir gecesine gelse adını hemen Kadir koyarız <gülüyor> bizim gecelerimiz böyledir cuma doğar, adını cuma koyarız salı olsa koymayız perşembe de öyle pazartesi de öyle ama cumaya gelince ramazana gelince muharrem ayına gelince koyarız yani müslümanların değerli kabul ettiği güzel kabul ettiği önemli olaylar muhakkak var Allah hepimize güzel bir tövbeyi güzel bir akıbeti güzel bir imanı güzel bir ahlakı nasip etsin benim aslında kastım bu rivayetleri şöyle toplayarak <gülüyor> hayır inşallah hem Ramazanın faziletiyle alakalı hem de Ramazan içinde Rabbımızın bizlere verdiği nimetleri böyle bir e, yapmayı düşünüyordum ama insan eline mikrofonu aldı mı o anki ruhaniyeti o an paylaşmak istediği hem kendi nefsini hem kardeşlerini faydalı gördüğü şeyler anlatma ihtiyacı hissediyor yoksa Kadir gecesiyle Ramazanla alakalı sayısını bile hatırlamıyorum benim yaptığım sohbetlerin hatta birçok tefsirde, hadiste yeri geldikçe bunların izahı yer yer hep yapıldı hani çay kahve bahane, gönül sohbet ister diyor ya gönül sohbet muhabbet Müslümanlarla bir arada olup birlikte dua etme, Allah'a yaklaşma. insan bunları istiyor. Rabbim yardımcımız olsun kardeşler. Böyle hallere geldi ki dünya, öyle korkunç günlere geldi ki, ak kara, kara ak hep karışmaya başladı. İnsanlar kendi izzet, şereflerinin peşine düştü helal haram bıraktılar. Kadın eğitimi, çocuk eğitimi bırakıldı. Herkes şan, şöhret, gezme, eğlenme, şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yedim, havasına girmeye başladı. Kimsenin kimseye dostluk, kardeşlik gösterdiğini göremiyorsun. Millet hıslandı ölmeyecek gibi yaşamaya hesap vermeyecekmiş gibi konuşmaya cehennemden korkma sırasına böyle dolu dizgin cehennemin yakacağı, yok edeceği o bedenleri oraya girecek amelleri işlemeye insanlar öyle iştiyatlı olmaya başladı ki insan nereden, nasıl ne şekilde başlayacağını da şaşırır Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Sadece aç kalma, bedeni akşama kadar aç bırakma marifet değil. Kur'an'ın kulak da bir yerde marifet değil. Asıl iman edip, imanın gereği amel etme. Bizlere birçok şey kazandırır. Düşünün orucun Hemen hemen üçteksi gitti. Şöyle insan geriye bir baktığında hakikaten bir rahatlık, bir güzellik, Rabbimizin merhameti, insanın kalbinde bir huzur, bedeninde bir sıhhat. Hep biz bunu buluyoruz, deyin. Aldığımız havada bile inanın bir sakinlik söz konusu. Tabii bu bakışa göre değişir. Düşünün bir müminin sofraya oturup yediği ile bir kafirin sofraya oturup yediği aynı değil kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kardeş kardeşinizi şaşıyor musunuz diyor. Hadi şerifi yakalarsanız. O diyor sabah diyor. Kafir bağırsaklan diyor sabahladı Şimdi ise diyor. mümin bağır saklan diyor. Aliüssülamına. Abi bakın bir iman etme insanın tabi bağırsağına kadar nüfus ediyor kardeşler bir nafile orucu tuttuğunuzu düşünün bir de farz orucu arada dağlar kadar fark var değil mi? inanın dağlar kadar fark var Allah hepimizi hayra sevketsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Koca koca mescitleri düşünün, işleri bombaş. Ama bir Ramazan ayını ele alıyorsun, ağzına kadar dolu. Kadın, kız, çoluk, çocuk, herkes telavire gider. Başka bir gün öldürsen onları kimseye camiye sokamazsın camiye zaten kadınlar gitse çocuklar gitse herkes hayıflanır. Buna ne iş var burada diye ama ramazan ayının bereketi ramazan ayının güzelliği her şeye ayrı ayrı bir etkiliyor kardeşler onun için hangi mesele olursa olsun insanların bir araya gelip hayri konuşması Allah'ı zikretmesi onlara iyiliği emredip kötülükten sakındırması her zaman bizlere bir şeyler kazandırır yoksa bir Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın tek olan gecelerde arayın Rabbinizden tövbe istifa dileyin. seher vaktine kadar yatmayın uyumayın bugün melekler hep müminler için iner onlarla müsaafa eder ta seher vaktine kadar bunları anlatmak kolay Allah yaşamayı da nasip etsin düşünün mesela bir kabir sorgusunu anlatırken aleyhissalatü vesselam müminin sorgusu bitti mi o diyor damat yukusuna yatar diyor artık diyor orada öyle otur verdiği nisalleri güzel yakalamak lazım o duyguyu tatmayan o meseleyi yakalaması da bir yerde zor oruç da böyle o kadar güzellikleri var ki kardeşlerim o kadar hoş davranışları var ki insanın gece bir kalkması gecenin o saatinde diğer günler insan hiç kalkmaz ama sırf Allah rızası için insanın yatağını terk etmesi sırf Rabbimin emri olduğu için sıfıra kalkması bir şeyler yiyip Rabbini zikretmesi ona yönelmesi namaz kılması ondan yardım dilemesi bunlar basit şeyler değil Allah bu amelleri bütün yıl boyunca hayatına geçirenlerden eylesin düşünün sahabelere bakıyorsun Allah onlardan razı olsun geceleri gecenin üçte birinden sonra kalkıp namaz kılan birisi aleyküm selamun selamun tekema Dünge akşama kadar uğraştıran insanlar. Aliküsselamullah bismillahirrahmanirrahim. Tüm bütün meseleleri yerli yerince, güzelce toparlamak gerekiyor. Mesela Ramazan ayı dışında ise iki gün gelir, üç gün gelir, dördüncü gün kaçarlar. Aleyküm selam varam, var amutlar Ama Ramazan azan ayında her gün telavidir, sohbet edilir, muhabbet edilir, insanlara bir şeyler anlatılır, herkes dinler. O sanma da olmaz biliyor musunuz? İşte bunlar hep Allah'ın rahmeti olan şeylerdir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacirden bahsederken asıl muhacir bulunduğu yerden Allah'a değil günahlardan Allah'a diyor yönelendir. Yani günahlardan uzak durandır diyor. Bunlar yerli yerince güzelce yakalamak gerekiyor kardeşler. Eğer insan okuduğu şeyleri Hafsettiği şeyleri yerli yerince anlamazsa bunu yakalaması, hayatına geçirmesi çok zor. Ve hayırlısını dersin. insan bazen istiyor günler hiç bitmesin, çok çok uzasın. Ama her ayın kendine ait bir güzelliği var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Genç bir kimse diyor, ihtiyar bir kimseye sırf yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa Yaşlandığı zaman kendisinde ikramda bulunacak bir kimseyi kendisine hazırlamış olur bunu İmam Temiz'e düşünün insan gençken diriyken canlıyken hiç ihtiyarlık aklına bile gelmez değil mi ama bakın din hatırlatıyor sen gençken ihtiyar bir kimseye sırf yaşlı olmasından dolayı diyor ikramda bulunursan Allah da sana yaşlandığında ikramda bulunacak bir kimseyi muhakkak hazırlar diyor. Bu böyle kardeşlerim. Yani sen Allah'ın hakkını gözetirsen, Allah da senin hakkını koruyup gözetiyor. Ama sen Allah'ın hakkını koruyup gözetmediğin zaman işte Allah da insanın insanlara havale diyor Allah Resulü ve Vesselam diyor ki kim diyor Allah'ı razı etmek bağısına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez diyor kim de diyor Allah'ı kızdırmak bağısına insanları razı etmeye çalışırsa Allah insanları havale eder Mes selam diyor. Yani hep burada bir seçim. Hep iki yönlü bir seçim. Böyle şeyler var ki kardeşlerim. Allah Resulü diyor Kâlis Salat be Bir kimse diyor bir mümini dünya sıkıntılarından giderirse Allah onu kıyamet günü kıyamet sıkıntılarını giderir diyor halbuki burada sen bir müminin bir müslümanın bir sıkıntısını gideriyorsun ahirette para var mı satın alacağın bir şey var mı bak karşılığını sen bir müminin bir sıkıntısını giderdiğinde ahirette karşılığında senin sıkıntıların giderilmesine sebep yine bakıyorsun bir kimse diyor darda kalan bir kimseye kolaylık gösterirse Allah da kimsenin dünya ve ahiretinde kolaylık gösterir diyor geçen İbn-i ders yaparken de anlattım bir tüccar pek ameli hayrı olmayan birisi Allah Azze ve Celle bunun amellerine bir bakın diyor, bakıyorlar çok zengin bir tüccar Adam adamlarını borçlara gönderdiğinde onları her zaman onlara iyi davranırım. Veremeyecek durumda ise hoş tutun, vadesini uzatın dermiş. Sırf buna binaen Allah Azze ve Celle ben kullarıma daha merhametliyim diyerek onu affediyor. Bizim hiç hesaplamadığımız, hiç aklımıza bile getiremeyeceğimiz küçücük yapılan bir amel. Düşün ve sırf Allah korkusundan gözden çıkan küçük bir damla senin cehennem ateşinden azat olman aksiraf arkadaşlar Düşünün bir kimse diyor bir müslümanın günahını ya da kusurunu örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahirette işlemiş olduğu günahları kusurları örter diyor sab ne parzı mağfiret etsin razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin akıl bunları idrak eden akıldır kardeşler akıl bunları idrak eden akıldır sırf Allah rızası için akıtmayan bir gözyaşı başka kim bilir nere gözyaşı akıtır acıklı bir film görür hüngür hüngür ağlar kocası ağır bir laf söyler kadın oturur sırf sinirinden kininden ağlar annesi gelir yanına gider arkasından hüngür hüngür ağlar ama bir Allah korkusundan çıkan gözyaşı işte Allah bunları nasip etsin bize o gözden bu yaş çıkıyor ama buradan nasıl Allah korkusuyla çıkarsa bak bu çok önemli bir gün Ayşe annemiz diyor ki aradım diyor yatakta diyor Allah Resulü yok diyor elimle yokladım baktım ayakları geldi diyor dikmiş topukları birbirine yapıştırmış secdede diyor dinledim diyor gazabından rızana senden yine sana sığınırım diye diyor dua ediyor diyor bir ışığınca dikkat ettim diyor sabaha kadar diyor bu şekilde dua edip ağlamaktan sakalına mübarek sakalına o gözyaşı iz yapmıştı diyor evet bu bizim peygamberimiz hiç sabaha kadar Sırf Allah korkusundan onun gazabından onun rızasını isteyerek gözyaşı döken oldu mu? Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu davete uyanlar da meylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için her şeyde o kadar güzel örnek ki Allah aşkına onu bir tanıyalım. Tanıyalım ki kendimize istikamet verelim. Yeryüzünde yaşadığı bölgede insan tek dolabilir, olabilir, çok dolabilir, olabilir, azlıkta da olabilir, çoklukta da olabilir. Hangi halde olan olursa olsun insanın imanlı olması gayretli olması cevval olması her zaman kendisine hayır kazandırır inandım dediği halde tutuk olması İslam'dan uzak yaşaması gayri ihtiyarı yaşaması onun körelip yok olmasına kadar gider düşünün bir ağaç ki çok güzel meyve veren ...bir ağaç olduğunu düşünün... ...ona suyu vermeyin... ...dallarını budamayın... ...çok geçmeden... ...kuruduğunu, vahşileştiğini... ...ve meyvasının olmadığını görürsünüz... ...insan da böyledir... ...ama... ...o ağaca suyunu verseniz... ...bidasanız, ilaçlasanız... ...gölgesinde oturursunuz... meyvasından yersiniz... Birçok şeyinden faydalanırsınız. Müslüman da böyledir. Yapmış olduğu salih amellerle kuvvetlenen Müslüman, gittiği her yerde Allah'ı hatırlatmaz mı kardeşlerim? Hiç konuşmasa bile onun varlığı, onun orada oluşu, onun tesiri direkt Allah'ın hatırlanmasına sebep olmaz mı? Allah bizi bunlardan kılsın kardeşler. Allah sıratı müstakimden bizleri ayırmasın. Çünkü Müslüman gittiği yerde Allah' hatırlatan. Öldüğünde ise sırf Allah rızası için kendisine dua edilendir. Hayırla alınan insandır hep hayra koşan hayri gündeme getiren kendisi de uyandır anlatılmak istenen öğretilmek istenen hep bu vardır bizlere düşen hep hatırlatma hiç kimse kimsenin yerine amel edemez kimse kimsenin yerine kabre giremez kimse kimsenin yerine sorguya da gidemez Allah sırat-ı o doğru yolda olanlardan eylesin. Düşünün geziyor aleyhissalatü vesselam ne kadar güzel buradaylar diyor. Elini bir atıyor altından yaşlık geliyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor yaptığı ufacık bir şey bakın karşıdaki anamsa o buğdayı yaşartarak belki biraz fazla gelir elde etmeye çalışıyor değil mi? elde de ediyor ama karşılığında ahireti satıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediği cümleyi yakalarsanız bizi aldatan bizden değiltir tabii. Demek ki aldatma mahiyeti. Tanrı'ya baktığında ben de siz dedim. Ben de sizin gibi inandım demesi var. Şeytanın baş başa kaldığında bu beyin sizlerin iman ettiği gibi iman edeceğim diyor. Bakın onların hasetleri bir müminde, bir müslümanda da bulunması mümkün değil insanın bunun kontrol etmesi lazım. Bunun için kardeşlerim bizden istenen ibadetlerin yanında teşvik olunan hep dua, istiğfar etme, ona sığınma, ondan hep bağışlanma, dileme meseleleri vardır. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam yaptığı nasihatlarda asabına ashabına dinle diyor. Devamlı surette Allah'ı anmakta ıslah tut diyor. Evet. Adam geliyor Ey Allah'ın Resulü diyor İslam'ın diyor nafile ibadetleri bana ağır geldi. Onların yerine diyor bana öyle ördü şey söyle ki ben ona sarılayım diyor. Hatırladınız değil mi bu hadisi? Dirmizi de İbn-i şerh etmiştim dilini diyor, devamlı surette Allah'ı anmak suretiyle ıslak tuttur. Bak bu hayırların en başı. Dilin hep Allah'la ıslak tutulması, Allahı anılması, insanı birçok şeyden alıkoymaz mı? Dedikodudan, gıybetten, boş sözden, mala yani sözden. Allah'ın ismiyle dilini ıslak tutan bir insana hayır kazanmaz mı? o dil Allah'ı zikretmesi hasebiyle ateş oradan azap bile edemeyecek kardeşlerim. Bakın aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor? Hı. Dikkat edin diyor. Size amellerinizin en hayırlısını Allah katında en çok beğenilen cennetteki derecelerinizi en çok yükselten Altın ve gümüşü Allah yoluna vermekten size daha sevaplı olan bir şey anlatayım Sahabeler söyle ey dediklerinde Allah'ı anmaktır diyor hadis suresini okuyorsun o müminlerin diyor Allah'ı zikretme ve Allah zikrinden kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor Allahu kalbi titreyenlerden eylesin ama bakın hemen arkasından ne diyor sakın ha diyor o Yahudiler Hristiyanlar gibi kitapları arkaya atıp da kalpleri kalp diyor kas katı olanlardan olmayın diyor geçmiş ümmetlerin yani o kitap ehlinin kalplerinin kas katı olmaları kitaplarını arkaya atmalarından inandım diyen bir insanın değer verdiği şey hep gözünün önünde olur. Elinin altında olur. Hep açıp okuduğu olur. Allah bu amelleri bize kazandırsın. Bugün Müslümanlar öyle hale gelmişler ki tozlanmasın diye camlı raflara koymaya başlamışlar. Eskiden kitapların önüne hiçbir zaman cam konmazdı. Kitap tozlanmaz ki. Kitap tozlanır mı Musa? Okuyan bir insan sürekli eline alsa onda tozun zerresi olur mu? Olmaz değil. Okunmazsa şiş olarak oraya konursa onda toz dolur peki o kitapta toz olursa bizden mi olur kardeşlerim her işlenen bir günah ona ayırmadığın her vakti sen bir şey ayırıyorsun o ayırdığın her noktada tozlanan kitap senin de kalbine zerre zerre tozların günahların noktaların girmesine sebep oluyor demiyorum Allah'ım Resulü ve vesselam fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir insan bu fitneleri teker teker tespit etmesi lazım kalbini cilalı taş gibi yapan o fitnelerden korunmaya çalışan insan kadın fitnesi mi? bunu bir tespit etmeli çocuk fitnesi mi? Bunu bir tespit etmeli. Mal fitnesi mi? Bunu bir tespit etmeli. Cahillik fitnesi mi? Bunu bir tespit etmeli. Kendisini iyiliğe sevk etmeyen, kötülükten alıkoymayan bir dost mu? Bunu bir tespit etmeli. İyiliği emretme, kötülükten nehyetme bırakıldı mı? Bunu bir tespit etme. Tozlanan her kitap senin kalbinin tozlanması demektir ama bunun dışında düşünün bir kadını ele alın evin temizliğine başladığında her yeri temizlerken eğer evde televizyon varsa pırıl pırıl yaptığını görürsün doğru mu yanlış mı? çünkü insan devamlı baktığı bir camda meke istemez tam gördüğü bir yerde kir toz istemez. Eşinin de görmesinden hoşlanmaz. Ama kitaplar belki toz. Kitaplardaki ilgisizlik insanı ondan uzak tutan sebepler neyse bunların birbiri yakalanması gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin. Ömer diyor ki ben diyor dua ettim mi diyor kabul olmadığının tasasını çekmem diyor. Hatırladınız mı bu sözü? Ben Rabbim'den bir şey istediğimde ben bunun diyor tasasını hiç gütmem. Çünkü diyor birine dua etme ihtiyacı verilmişse kabulü de onunla birlikte verilmiştir diyor la ilahe illallah şu insanlardaki yakiniye kalabiliyor musunuz ben diyor Resul'dan aleyhissalatü vesselam'dan işittim şöyle evet. diyordu diyor aleykümselam buram bu zaman i̇şte Cafer'e bir kemer ver herhalde yerinde duramıyor bir bağlasın kendini Kişi diyor dua ettiğinde acele etmediği müddetçe onun duası kabul olur diyor. Onun üç bir merhalesi vardır diyor. Ya hemen kabul görür. Ya kendine gelen bela ve musibet onunla engellenir. Ya da diyor ahirete takılır diyor. Allah dua etme iştiyakını bizlere versin. Dua etme iştiyakı da insanın işlediği salih amellerle alakalıdır. Düşünün şimdi Allah'ın kitabını sürekli okuyan insan orada her meselede en küçücük bir meselede dahi hep Allah'tan istendiğini ona yönelindiğini ve ondan yardım, yardım istendiğini görür. Ve kişi de namaz kılarken her farzında okuduğu bir fatiha var. Hep ondan dileme. Bu sözü zannedersem sadece namazda bilinçsiz sarf ettiğimiz için günlük yaşantıda bunlar herhalde tezahür etmiyor. Allah bizleri mağfiret etsin benden isteyin diyor benden aynen namaz kılın namaz dediği gibi namaz kılmayana müşrik kafir diyor bakın benden isteyin benden benden istemeyeni hor ve hakir olarak cehenneme sokarım diyor yani istendiğini yapma mecburiyetindeyiz kardeşlerim yapmadığın zaman yapmamana sebepler var. Allah'tan en çok kim umudu keser, kafirler değil. Mi? Kim yüz çevirir, kafirler değil. Mi? Benden isteyin derken Kur'an'a şöyle bir gittiğimizde sabırla, namazla Allah'tan kim yardım diliyor? Alkübbeselâmıramtu nabiyye kadir. <gülüyor> Ancak müminler değil mi? Allah hepimizi mağfiret etsin. Çünkü Rabbimizin Şanı Yücel Rabbimizin her gece hem de her gecenin üçte biri geçtiğinde dünya semasına inip kim bana dua ederse onun duasını kabul ederim kim benden bir şey isterse istediğini ona verir. kim benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım diyor aleyküm selamlar Allah'ım bizlerin duasını kabul et duası kabul olunan o insanların o hayırlı insanların arasına de kat. af mağfiret ettiğin hidayetini artırdığın kalbini İslam'da sabit kıldığın insanların arasına bizlere de kalın amin ya bu her gün devam ediyor kardeşlerim ömür olduğu müddetçe insanın her gecesi böyle kadir gecesidir onun her gecesinin üçte biri onun miracıdır arınmasıdır Bilen her Müslüman için bu böyle? İşte Allah onlardan razı olsun. Onların iman ettiği gibi bizlere de Rabb'in iman etmeyi nazim İşte onlar, o sahabeler, gecenin bu üçte birini hiç kaçırmazlardı. Hep dua, istek, istifat, hep Rab'larına yönelme vardı bakın dua dediğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun da adabını öğretiyor kim diyor sıkıntılı ızdıraplı anlarda ettiği duayı Allah'ın kabul etmesine sevinirse rahatlık zamanında da duayı çoğaltsın diyor evet yani burada demek istediği nedir yakaladınız mı kardeşlerim müşriklerden bahsederken Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor onlar denizde başlarına bir bela bir musibet geldiğinde sana Allah'a yalvarırlar diyor yakaladınız mı o bela musibet başlarından gitti mi onlar da ne yapıyor Rablarına sırt dönüyorlar. Rabbim hepimize hayırda kılsın. Her hanükarda kendinden korkmayı nasip etsin bizlere. İbn Abbas'ın naklettiği rivayette sallallahu aleyhi ve Vesselam ona ne diyor? İstediğin de Allah'tan istediyor. diyor. Sen onun hakkını gözet ki o hakkını her yerde korusun gözetsin diyor. Unutma diyor, insanların hepsi toplansa, sana bir şey vermek istese, Allah istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermeye çalışsa, Allah istemedikçe olmaz diyor. Allah hepimize yakinen iman etmeyi nasip etsin. Rab'bim hidayetimizi artırsın kardeşlerim. İnsan bazen böyle de dua olur mu diyor. Onur. Hepiniz açsınız diyor. Benden yiyecek isteyin ki vereyim. Hepiniz çıplaksınız diyor. Benden giyecek isteyin ki vereyim diyor. Hepiniz hidayete muhtaçsınız diyor. Benden hidayet isteyin ki arttırayım diyor insan çalışıp kazanıp eline geçirdiği parayla bir şeyler aldığını zanneder değil onunla duyduğunu zanneder değil nasıl ki bedenin üzerine örten bir şey varsa ruhun da örtüsü takvadır kardeşlerim Rabbim kendisinden korkmayı nasip etsin bakın Allah Resulü ve Vesselam Allah'a diyor dua edeceğinizde kabul edileceğine kesin gözüyle bakın da dua edin bilin ki diyor Allah ciddiyetsiz umursamaz bir kalpten yapılan duayı kabul etmez diyor Allah Resulü'nün sözünü tekrarlayın Allah'ın selamı dua ettiğinizde dua ettiğinizde Allah'tan bir şey istediğinizde kesin kabul olunacak. Bu itikatla, o imanla diyor. Ondan bir şey isteyindir. Aleykümselamun aleykümsün. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisinin bile sanmı olmadığı, itikad etmediği, ciddi olmadığı duayı umursamaz diyor. Evet. Allah kendisini hatırlayanlardan eylesin kardeşlerim. Allah gazabından rızasına erdirdiklerine katsın bizlere. Cezalandırmadan bağışlandığı o insanların arasına bize de kalsın. Her halükarda Rabbim kendisini övenlerden eylesin bizleri. Kabir azabından, cehennemin azabından, hayatın, ölümün fitnesinden, Deccal'ın fitnesinden Rabbim bizleri korusun. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklıktan, cimrilikten Rabbim bizleri sıyorsun. Amellerimizi güzel etsin kardeşlerim. Rabbim açlıktan, kötü arkadaştan, hiyanetten bizleri uzak kılsın. Fakirlikten, hayrın azlığından zilletten zulmetten zulme uğramaktan Rabbim bizleri bere buyursun. Allah bizlere verdiği nimetleri hakkıyla takdir edenlerden eylesin düşünün insanın sıhhatliyken aniden sıhhatin değişmesi zenginken zenginken bir azabın, bir belanın, bir musibetin gelip aniden fakirleşmesi, elinde olan şeyleri aniden kaybetmesi, canı gibi sevdiği çocuklarını kaybetmesi, vücudundan bir şeyleri kaybetmesi, bunların hepsi imtihandır. Allah kötü akıbetten, kötü kaderden bizleri beli buyursun. Taşıyamayacağınız bir yükü Rabbim bizlere vurmasın kardeşlerim. Rabbim hepimizi itaatsiz kalpten, kabul olunmayan duadan, doyumayan nefisten, faydasız ilimden korusun. Evet. Rabbim hepimizi bağışlasın. sürekli istiğfar eden sürekli Allah'tan felah isteyenlerden eylesin nefsini Allah yolunda ona adayan onun yolunda giden ve son nefesine kadar Rabbini razı etmeye çalışan ve kaderi akıbeti hayırlı olanlardan eylesin kardeşlerim üfülün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor Subhanol, subhanallahul azim ve bihamdih ederse diyor Allah diyor onun için diyor kendisine diyor onun hamd etmesine haset diyor cennette bir ağaç diker diyor ve evet cennette ağacınızın olmasını istiyor musunuz? Hep subhanallahul azim ve bihamdi hediyem. Zor bir şey değil. Subhanallahla başlayan dualar insana her zaman hayır kazandırır. Düşünün kardeşlerim şeytanın lanet böyle bir avını örmüş ki Mesela zikir çektiğini zanneden şu taifeleri ele alın. La ilahe illallah Allah hu hay çekerler. Hiç subhanallah diye çektiklerini gördünüz mü? Kadirisi olsun, nafsı olsun, halvetisi olsun, şazelisi olsun. Yani bu fırkayı denleyin. Hangisi olursa olsun, müridlerine zikir verirken hiçbirinin subhanallah verdiğini verdiğini göremezsiniz. Çünkü aleyhissalatü vesselam kainattaki her şey diyor Allahü Subhanallah ve bihamdihi diye zikreder diyor. İblisin bak ifsad ettiği o insanlara dair takındığı tavra bakın. Hatta i̇mam Gazali İhya-i Ülüm-ü kerametlerle alakalı vabda senin diyor Subhanallah demen şirktir diyor ki İmam-ı de tasavvufun büyüklerindendir halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamlı bu sözü söylemeyi bize tavsiye etmiş ve sürekli bu sözden dilimizin ıslak olmasını istemiştir Allah hepimizin mağfiret etsin kardeşlerim cennetin toprağı çok güzeldir suyu tatlıdır cennette ovalar vardır ağaçlar vardır bu ağaçların çoğalmasını istiyorsanız subhanallah velhamdülillahi vela ilahe illallah ve allahu ekber sözünü çoğaltın her söylediğinizde cennette bir hurma ağacınız olur ve o ağaçlar büyür ve cennetteki o ağaçların gölgesinde bir atlı yüz sene gider de gölgesinden yine çıkamaz biliyor musunuz o ağacın dalları da gövdesi de som altından istemez misiniz Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. Hep bunları söyleme. İnsanı o kadar çok kazandırır ki. İlla bu sözleri öğrenip, İnna bu tesbihi çekme için, bir yere gidip istihare yapma, elanma, tövbe etme mi gerekiyor. Allah'ın lütfundan isteyin kardeşlerim. Çünkü Allah kendisinden istenilmesini sever. İbadetlerin en üstünü ise Allah kendisinden ona verdiği sıkıntısının giderilmesini istemesidir. Rabbim lütfundan bizlere de ihsan etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden diyor birisi ne ihtiyacı olursa olsun bunu Rabbim'dan istesin diyor. Hatta diyor ayakkabısının tokası dahi yükse bunu Allah'tan istesin. Çünkü Allah bir sebep kılmasa o diyor tokasını bağlayacak bir vesile bulamaz diyor. Buna dahi verdiği örneklere dikkat edin ama aynı Allah Resulü ve Vesselam bakın ne diyor kim diyor Allah'tan bir şey istemezse kibirli davranırsa Allah da o kimseye kazab eder diyor evet böyle insanlar vardır ki kardeşlerim Allah'tan isteyeceğini hep kullara arz eder düşünün bir kadına ele eşinin kendisine kadir ettiğini kötülük ettiğini ki bu kötülüğü kadiri de e, bir erkek sevdiği bir kadına kolay kolay yapmaz hak etmiştir belki çok çok daha büyüğüne hak etmiştir veyahut erkeğin sabrını taşırmıştır kadına bir şey söylediğinde kadın sabredip Allah'tan isteyip Ya Rabbi Eşimi de beni de ıslah ile halimizi düzel, evimize huzur ver. Bizleri sana karşı itaatli kıl diye dua edeceğine. Çarşı çarşı, pazar pazar veya kendisine yakın gördüğü insanlara, kocasında gördüğü her şeyi ne yapar anlatır ve ifşa eder. Zanneder ki bunu yaptığında rahatlar dine gidiyorsun hangi kadın ki kocasının sırrını birine anlatırsa Allah ona lanet melekleri de müminler de lanet etsin diyor. hangi kadın ki diyor kocasının eziyetine sabreder katlanırsa aynı savaş meydanlarında ölen bir şehidin aldığı sevabı anlatıyor Rabbim dinini öğrenenlerden eylesin Allah erkeği kadını da mümin olanları ıslah etsin hayırda yarıştırsın evet kardeşlerim dua kapısı namazanda sonuna kadar açık yapabildiğiniz yet dua edin ama dua edebilmek için de muhakkak ki ibadet etmeniz gerekiyor. Yapılan bir işe karşı nasıl ücret verilirse yaptığınız salih amellerin karşılığında da Allah size dua etme iştiyakı verir. Allah'tan hep mağfiret dileyin. Ateşten azadınızı isteyin. Cenneti isteyin. Cemalini isteyin kardeşler. bakın Peygamber aleyhisselam yatağa girdiğinde Allah'ım kendimi sana teslim ettim yüzümü sana yönelttim işimi sana havale ettim azabından korkarak sevabını umarak bütün işlerimde sırtımı sana dayadım senden kurtulup sığınacak ancak sen varsın İndirmiş olduğun kitabına, göndermiş olduğun peygambere iman ettim diye her zaman yatağına girdiğinde dua eder. Amin ya Rabbi. Ölene kadar böyle dua etmeyi Rabbim bizlere de nasip etsin. Bakın Allah'ın Resulü ve vesselam her yatağında girdiğinde kendini sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korktum. Sevabını umarak işlerimi, bütün işlerimde sırtımı sana dayadım diyor. Senden kurtulup sığınacak ancak yine sen varsın diyor. <gülüyor> Ve indirmiş olduğun kitabına göndermiş olduğum peygambere iman ettim diyor evet kardeşlerim Rabbim bizlere mağfiret buyursun azabından korusun bunun yanında kardeşlerin, bu mübarek aylarda kalp yumuşamışken kapılar sonuna kadar açılmışken en fazla dikkat edeceğimiz meselelerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin Allah ve melekleri <gülüyor> orasıyla salatu selam eder diyor. Peygamber'e salamatı çoğaltın kardeşler. Ali sallallahu aleyhi efendimizi çok çok an. Çünkü <gülüyor> kim bana diyor bir defa salavat getirirsen Allah da ona on salavat sevabı verir diyor. Az bir şey mi bu? Hepimiz peygamberi görmeyi, ona yakın olmayı istemez miyiz? Ah, kimler bizden? Bakın, Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü diyor. İnsanların bana en yakın olacak olanı bana en çok salavat getirenidir diyor. İstemez misiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü söylemekten aciz miyiz kardeşler? Ali kibserde Allahü <gülüyor> Teala ah sana dersin inşallah <gülüyor> kıyamet günüdür insanların bana en yakın olacak olanı bana en çok salavat getirendirdir hep insanlar dünyada hayırlı veya hayırsız insanların önde olarak giden önde kabul ettiği söz sahibi Otoriter olan insanların hep yakınında olmayı ister değil. Tam, Vallahi ben Ali Sultan bin yakın olmayı çok isterim. İstediğim gibi de onu çok anıp çok salavat getirmeyi isterim. Yani bir şey istediğimizin yanında. O'nun doğrultusunda da amel etme mecburiyetindeyiz kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sürekli anma, ona salatü selam getirme, ona kıyamet gününde yakın olmayı getiriyor. İstemez misiniz? İsteriz de. Ama bakın nasıl ki namaz insanı temizliyorsa, hep örnek veriyoruz ya arındırıyorsa insanı kötülükten koruyorsa müminlik sıfatını yakalatıyorsa terki insanı ihmali insanı münafık, müşrik, kafir yapıyorsa bakın Allah Resulü ne diyor vesselam kimin yanında anılırım benim ismimi duyar da ve bana salavat getirmezse onun burnu yerde sürtsün diyor. Onun burnu yerde sürtsün diyor. Cimri'nin kim olduğunu bilir misiniz diyor. Cimri yanında zikredildiğim halde bana salavat getirmeyendir diyor. La ilahe Allah'ım Allah biz seni Rab, dini İslam, Muhammed'i de peygamber olarak kabul ettik. Bizi de, eşimizi de, neslimizi de, kıyamete kadar gelecek bütün sohbemizi de bu yolda, bu yolda daim eyle ya Rabbim. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ismiyle dilin ıslah kalınacağı gibi onun ismi devamlı anılacağı gibi Allah Resulü ve Vesselam'ın da sözleri onun şahsına yapılacak salatü selam sürekli bizden istenen şeyler bunun yanında kardeşlerim Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hep hayırla mükafatlandırsın. Bir müslümanın bir din kardeşine kıyabında yaptığı hayır dua Allah indinde her zaman makbuldur. Bir melek gelir diyor onun yanağına dayar. almin ya Rabb'e. Buna da ver. İki katını ver." diye dua ederdi. Allah burada olan olmayan, tanıdığımız tanımadığımız tevhidli iman ehli olan bütün Müslümanların duasını kabul etsin. Rabbim bizleri arındırsın kardeşlerim. Eğer Allah'tan hakikaten bir şey istiyorsanız ve çok acil ihtiyacınız varsa. Hemen bir din kardeşinizin hıyabında dua edin. Bakın nasıl seri bir şekilde sizin duanız da kabul oluyor. Evet. Çünkü benim Resulüm diyor ki en çok kabul edilen dua gayip kimsenin, gayip kimse hakkında yaptığı duadır diyor. Allah hepinizi mağfiret etsin Allah hepinizi arındırsın kardeşlerim Allah hepinizi cennete koysun evet Allah'ın ve vesselam'dan sahabenin bir tanesi Hey Allah müsaadet eder. Bana müsaade et de umre yapayım diyor. Sabit diyor. Ama dua ederken bizi de unutma emrediyor. Evet Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Dua ederken kardeşciğim dua ana bizi de ortak ettir. Kardeşlerim duanıza hep müminleri ortak edin. Ortak ettiğiniz müddetçe siz de hayırdasınız. Aleyküm selam Murat. Allah duanı kabul etsin Murat. Mesela kemerleri niye dağıtmıyorsun kardeşim? Bayramı mı bekliyorsun düşünün kardeşlerim dayanamıyordur çünkü şeytan nasihatın tövbe istifarın ayrıldığında anlatıldığı bir şeyde e, muhakkak bir çomak sokar muhakkak iki müslüman yan yana dururken onlar anlaşıyorsa onları ayıramazsa İki tane adamını şurada dövüştürür. Sen gider birini ayırırsın, öbürü gider öbürünü ayırır. Yine Allah'a zikretmekten seni alıkoymaya çalışır. İblis bunu yapar. Kim bilir? Allah'ım her işimizi hayırda kılsın. Evet. Düşünün Allah'ı zikretme. Resul'a salatı salatı selam getirme din kardeşine dua etme aleyküm selamlar bunun yanında kardeşlerim öyle meseleler vardır ki mesela beşeri münasebetlerimizi devam edebilme yerine getirebilmesi için bir insanın yeme içmeye Devam etmesi gerekiyor. Yani kişinin yaşaması için muhakkak yiyecek içecektir. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğrusu diyor: "Yüce Allah yemeği yiyip de, sonra bundan sonra Allah hamdeden suyu içip de bundan sonra Allah hamdeden kuldan hoşnut olur." diyor. Allahümme selam varan bizimle bereket. Evet, Allah bizlere hep hamd etmeyi nasip etsin. Amin esmâyın ve bakın Ali sallallahu aleyhi ve Allah hamd etmekten başlanılmayan her şeyin bereketi kesilir diyor. Her şeyin bereketi kesilir. Düşün namazdayken okumamızı emredilen, okunmadığında namazın sayılmadığı bir sure var. Hangisi bu? Fatiha suresi değil mi? Hangi ayetle başlar? Hamdla başlar değil mi kardeşlerim? İşte hamdla başlanmayan her şeyin bereketi gidiyor. Her şeyin. Allah bizleri hep hamd edenlerden eylesin. Allah bizleri hep mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennet bahçelerine uğradığınızda diyor oradan yararlanın sahabeler diyor ki cennet bahçeleri neresi ki diyor ey diyor amin necmai neresi kardeşlerim cennet bahçeleri ahirette mi buradan mı hiç düşündünüz mü cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan yararlanır diyor evet Allah'ın dinini öğrenmek için meydana getirilen sohbetlerdir diyor işte diyor buralara geldiğinizde o bahçelerden yararlanın diyor Allah nasip donarlardan eylesin bizi Rabbim ve Teala kendisini bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan, tenzih edenlerden yöneylesin. Allah hepimizi mağfiret etsin. Eğer canımızı bırakacak, yaşatacaksa iman üzerine yaşatsın. Salih kullarının arasında bizlere de kalsın kardeşlerim. Rabbim hepimize cam boğaza gelmeden önce tevbe etmeyi nasip etsin. Ve Rabbına sürekli yönelen ve sürekli ondan korkan bir kalp versin. Kardeşlerim ne kadar meseleyi böyle yaysak da hep toparlayacağımız yerler vardır düşünün insan yaşadığı ortamda nasıl ki hava karardığında kendi gönlünde de kararma hissederse güneş açıldığında her yer rengarenk yeşil olduğunda içinde bir ferahlık hissederse aç olduğunda durgunluk tok olduğunda bir neşe yüzünde bir renk olursa İnsanın da söylediği bir söz, işlediği bir amel, hayırda ve şerde insana böyle nüfuz eder. Hayır işlediğinde sevinç, güzellik, şer işlediğinde ise insanın kalbinde bir burukluk, sertlik vardır. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sallam. Eğer diyor işlemiş olduğun, yaptığın ameller seni sevindiriyorsa, işlemiş olduğun günahlar da seni üzüyorsa, sen bir müminsin diyor. Allah kalbi diri olanlardan eylesin bizi. Ama insan yaptığı amellere dikkat etmez. Kendini murakabeye almazsa. İşte bakın bunlara da şöyle bir nasihat var dikkat edin diyor altının dinarın fayda vermeyeceği gün gelmeden önce helalaştım diyor boynuz sus koç boynuzda koçtan hakkını ne yapacak alacak diyor hırbım o duruma düşmekten bizleri böyle bursun kardeşlerim her türlü fitneden uzak kalan Fitneye sabreden Ondan kendini Beli tutan Mutlu kişilerden eylesin bizler Fitne ölümden Beterdir kardeşlerim Eğer kişi Fitneden uzak kalırsa O insan mutludur Fitne de diyor Yürüyen koşandan Hayırlıdır Duran yürüyenden Oturan da ayak dolandan diyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların diyor eleneceği, iyilerin gidip kötülerin kalacağı, ahitlerin emanetlerin bozulacağı ihtilafa düşüp insanların şöyle parça parça olacağı böyle zamanın gelmesi yakındır diyor böyle olursa diyor haliniz ne olur diye soruyor aleyküm selam ne olur he kardeşlerim ne olur Sahabeler ne diyor bakın? Ey Allah'ımız, o zaman biz ne yapalım diyor. Allah Rəşılın sülata ve iyi bildiklerinizi alır, kötü gördüklerinizi bırakırsınız. Kendinize ait işlere yönelir, umuma ait işleri terk edersiniz diyor. Allah her türlü şerden kötülükten fitneden, iktilaftan bizleri belirli o sahabenin sorduğu soruları sorup cevabını alıp hayatına geçirenlerden eylesin bize evet böyle fitneler olacak diyor. O fitnelerde oturan, ayakta durandan, ayakta duran, yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak. Kim o fitnelerin başında dikilirse fitneler onu yıkar Her kimde fitneler zamanında sığınılacak bir yer bulursa oraya gitsin diyor. Evet, gidilecek tek yer Allah'ın kapısı değil mi kardeşlerim? baştan yakalarsak Allah'ı zikreden, anan fitneyi çarşı pazar yayar mı? Yaymaz değil mi? ve selama sürekli salavat getiren gidip de dedikodu kıymet, o şunu demiş, bu bunu demiş, şu şöyle etmiş bu böyle etmiş değil demez değil mi? Rabb'e hep dua eden ondan yardım isteyen işini ona yönelten ondan korkan birisi işlerini bir başkasına düzelmesi için birilerine havale eder mi? etmez değil ağzına bir lokma aldığında bir yudup su aldığında Rabb'ine hamd eden onu tanıyan bir insan hem yiyip isyan eden hem içip isyan eden gözü dolmaz karnı dolmaz birisi olur mu kardeşlerim olmaz deyin Rabbim bizlere dünyaya karşı isteksizlik rağbetsizlik azah kanaat versin. Kardeşlerim, dünyaya, maddi menfaata değer verme, insanı çıkarcı yapar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Menfaat perest yapar. Bencil kılar. Kalpte, dünyaya ve çıkar kaygısı taşıtır. Kanaatkar olmayı götürür. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Elde olana sevinmeyen, elden çıkana da üzülmeyen insanlardan eylesin. Haramlardan uzak duran, helallere dikkat eden, Allah'la meşgul olmayı engelleyen her şeyi terk etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Bu duaya hassas amin diyeyim bakın. Allah bizlere kendisiyle meşgul olmayı engelleyin her şeyi terk etmeyi nasip etsin. Evet. Çünkü bakın Rabbimiz kulun bana diyor bir karış yaklaş, yaklaştığında diyor ben ona bir arşın yaklaşırım diyor. Bir arşın yaklaştığında ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiğinde ben ona koşarak gelirim diyor. balık mı avlayacaksın balık mı tutacaksın hangisini istersen Ekrem balık tutmayı mı öğreteyim balık mı vereyim hangisi seç bakayım sizin orada güzel gür su var balık avlamayı öğreteyim mi tamam git tövbe atmış oku oradaki zikredilen sekiz sınıfa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey eklememiş. İslam devletine verilir. O yok. Şu an diğer yedisi söz konusu. Kafire neyse balık tutmaya her edeceğiz değil mi? Git ona oku. Kardeşler zekatla alakalı bitireyle alakalı verilecek cevap sadece tövbe etmiştir. amin ecmain. Allah Rüşhül Aleyhisselatü Vesselam da buna hiç ilave ve eksiltme yapmamıştır olduğu gibi zikretmiştir İslam devleti oldu mu zekatı hiçbir yere veremezsin Allah Rüşhül ve Vesselam estağfurullah emirin tayin ettiği elçi gelir zekatı alır zenginden alır, fakire dağıdır. İslam olmayınca burada insan gerekli gördüğü neyse onu yapar. Evet. İslam olmayınca değil. Cemaat ve emri olmayınca düzeltelim inşallah. Evet kardeşlerim. Aslında çok çok devam etme ister insan da e, dikkat ederseniz sesimi de yükseltemiyorum, az gidiyor, biraz kısık konuşacağım hakkını edin İnsan sözüne kadar çoğaltırsa çoğaltsın, ne kadar anlatırsan alsın, hakkı yakalatabiliyorsan, hakkı biliyorsan ne kadar güzel bir şey. Rabbim vücudumuza sıhhat versin. Gönlümüze afiyet versin arkadaşlar Bakın Allah Resulü Vesselam Allah'ın diyor azabından korkup sakınan kimseye cenneti elde etmek için hemen yola koyulması gerekirdir. diyor şimdi diyor bu yola koyulursa arzusuna kavuşur diyor dikkat edin diyor Allah'ın ticareti için ortaya koyduğu malı çok bağlıdır. dikkat edin Allah'ın ticaret eşyası cennettir diyor Rabbim anlayanlardan eylesin kardeşlerim Allah azabından korkup sakınmayı cennetin yoluna koyulmayı hepimize nasip etsin dikkat edin Allah'ın cenneti pahalı oraya girmek için önce korku ümit salih amel işlememiz gerekiyor Rabımız Panik ve Taala Ahirette bakın ne diyor herhangi bir günde beni anan veya herhangi bir yerde benden korkan kimseleri cehennemden çıkaran diyecek diyor Allah belkeler evet kardeşler vap vap geliyor nesillere ki güzel yakalansın. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor meleklere diyecek ki diyor herhangi bir günde beni anan veya herhangi bir yerde benden korkan o kimseleri gidin cehennemden çıkarın diyor. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Her yerde onu anmayı nasip etsin. Estağfurullah. Örülmez inşallah. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim hepimiz doğduk, hepimiz öleceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ölmek üzere olan bir gencin yanına giriyor Kendini nasıl buluyorsun diye soruyor Hatırladınız mı hadisi Geçen tilimizi de naklettim. Diyor ki bakın Ey Allah'ım Resulü Doğrusu diyor Allah'ım beni bağışlamasını umuyorum Günahlarımdan da korkuyorum diyor Yani Ümit ediyor, korkuyor. ehli sünnetin itikadı budur. Hem korkar, hem de ümit eder. Allahü Şûnnete bakın Ali sallallahu aleyhi ve Böyle bir durumdayken, yani insan ölüm düşeyindeyken, herhangi bir mümin, kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşirse. Allah mutlaka o kuluna dilediği mağfiretini verir ve onu korktuğu azabından emin kılardır. Ne kadar düşünsek bile biz bu işi çözemeyiz deyin. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki kişi hem Rabbinden ümit edecek hem de günah korkusu bunların ikisini birbirine birleştirdiğini evet işte diyor Allah diyor Allah diyor onu ne yapar mağfiret eder diyor evet Allah hayırdan ayırmasın tamam inşallah hayır olur bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına baktığımızda kardeşlerim hayatlarını şöyle bir okuduğumuzda onların hepsi münafık olmaktan korkarlardı biliyor musunuz onların hiçbiri benim imanım Cibril'in, Mikail'in imanı gibi sağlam demiyordu. Bunu Bukhar'ın kitabı limanda bulabilirsiniz. Allah bizleri her türlü münafıklıktan bu hasletlerden beri korusun kardeşlerim. Hep münafık olmaktan korkanlardan eylesin bizleri. Çok önemli bir kayıda bu. Allah'ın etrafımızdaki insanları hep hayırlı kılsın hep hayra sevk edenlerden eylesin Allah korkusu o kadar önemli ki kardeşlerim yani haşyet dediğimiz hep böyle dikkat ederseniz naklettiğimiz belki de ezberlettiğimiz bir hadis-i şerif var geçmiş ümmetlerden birinden bahseder Allah Resulü ben öldüğümde diyor benim cesedimi yakın bir kısmını külümün toprağı bir kısmını suya rüzgara atın şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğinden korkarım diyor hatırladınız mı Allah Azze ve Celle yerlere Havaya füya emrediyor. Küller birleşiyor. Bunu neden yaptım diyor. O kişi Ya Rabbi diyor. Ben senin azametinden korktum. Böyle yaptım diyor. Allah Azze ve Celle de ben seni bağışladım diyor. Allah azametinden korkanlardan eylesin. Yani kişinin kalbinde Allah korkusu ve günahların korkusu birleştiğinde Allah'la mağfiret eder. Tevbe bablarına baktığımızda Allah Resulü'nün sünati ve sülâm ne diyor? Kişi diyor günah işlediğinde kalbinde pişmanlık, nedamet duyulursa o onun tevbesidir diyor. Ve yine günahlardan bahsederken. Allah Resulü'nün salatü vesselam ne kadar saf, temiz, berrak tarif ediyor. Dikkat ettiniz mi? Günahlar diyor, sizin halk tarafından bilinmesini istemediğiniz hallerinizdir diyor. Subhanallah. Günah nedir diye sorulduğunda verilecek cevabı yakaladık değil mi? Sizin diyor halk tarafından muttali olmasını istemediğiniz halleblistirdir. Ne diyor? Bakın devam ediyor. Allah diyor işlemiş olduğun bir şeyi diyor. Örtmüşse günahı sen açmadıkça onu yazmaz diyor. Allah bizi bunlardan kısın. Şeytanın dürtük de şu zaman şunu yapmıştım. O zaman bunu yapmıştım deyip açıp da günah halesine yazılanlardan bizlere eylemesin evet bunlar hep önemli meseleler kardeşlerim bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Rabbimiz ey oğlu, sen bana dua ettiğinde benden ümitte bulunduğum müddetçe günahlarını bağışlarım yaptıklarına hiç aldırış etmem diyor ey Ademoğlu günahların göğün bulutlarına dahi erişsen sen de benden bağışlama dilesen seni bağışlarım diyor hiç aldırış etmem ey oldu sen bana yeryüzü dolusu kadar günahlarla gelsen bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan hem de seni diyor dünya dolusu bağışlamakla karşılarımdır. Evet. Rabbim kendisinden korkan bir kat nasip kardeşlerim. Günahtan kaçınmayı nasip etsin. Haramlara dikkat eden, şüpheli şeylerden uzak duran, Mala yani boş şeylerden uzak kalmayı nasip etsin. Hani vera ya özü dini hükümlere riayet etme, titiz olma. Rabbim bize bunu nasip etsin. Çünkü takvalı veranı olan birisi hayırlı ve övgüye değer amellere sarılır geçici dünya hevesinin peşinde gidip de onun yolunda ömrünü tüketmez. Emredilen ve edilen bütün dini hükümleri teferratıyla, inceliğiyle tatbik etmeyi nasip etsin Rabbim bizlere. Bunun içinde kardeşlerim ağza giren ve çıkanın Allah ve Resulünün sevdiği şeyler olmasına dikkat edelim. Günaha düşmekten, harama bulaşmaktan kaçınmak için şüpheli şeylerden de uzak durma. Zerrede olsa kimsenin hakkını üzerine geçirmemeye çalışmak gerekir. Düşünün, bir müziğin, bir çalgının neden haram olduğunu hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Şöyle bir teferratıyla bir düşünün. Bir çalgının, bir çenginin, kadın olsun, erkek olsun, küçücük bir çocuk olsun, en yaşlı bir adam olsun. Hepsinin ilgisini çeker Herkesin dikkatini oraya bir celbeder. Sırf o çalgıda, o namede, o seste o kadar şeytani bir şey vardır ki İslam'ın sanki dibine konan bir dinamik gibidir. İnsanları ona meyillettiği müddetçe inanın kalbinde imanın zerresi bile kalmaz gider. Oradan yükselen isyan nameleri zina, fuhuş, içki, birçok haramın işlenmesi insanı ne yapar? Hayırdan engeller. Kur'an dinleyen bir kalbi düşünün. Onu gördüğünde tiksinir deyin, kulaklarını tıkar, ondan yüz çevirir. O bilir ki onun kendisini ifsad edeceği, hayatını karıştıracağı, duygularını alt üst edeceğini bilir. Kur'an dinleyen bir adamın kalbinin alt üst hiç gördünüz mü kardeşler? Hiç gördünüz mü? Olmaz değil mi? Ama çalgı, çengi, şarkı, türkü söyleyen insanların suratlarına bir bakın bağlasan kalkıp zıplamaya oynamaya çalışır. Hiç kalkmayan ya ayağını oynatır, ya barnağını oynatır ya bir şeyler yapar ya da olduğu yerde orasını burasını sallamaya başlar. Gördünüz değil mi? Ya da eline içki kadehini alır. Gözünü sabit bir noktaya diker. Allah'a isyan edecek. Her türlü şeyleri yapar. Ama Kur'an okuyan Kur'an aranan insanlara bir sükunet bir rahatlık bir Allah korkusu bir teslimiyet Rabbine yönelme ihtiyacı, yani imanını artıran her şeyin olduğunu görürsünüz. Rabbim her türlü haramdan harama sebep olan şeylerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bizlere takvalı kılsın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Rabbimiz diyor ey Adem oğlu her durumda kendini bana kulluk etmeye ver ki ben seni gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacımı gidereyim ama diyor böyle yapmazsan ellerini diyor meşguliyetle doldurup ihtiyaçlarını kapatmam diyor bu hadisi hiç duydunuz mu? her durumda diyor kendini bana kulluk etmeye ver ki gönlünü zengin kılayım diyor. Böyle yapmazsan diyor sana öyle bir meşguliyet veririm ki diyor o meşguliyetlerin devam etse bile ihtiyaçlarını bitirmem diyor. Bunu de bulursunuz kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Her halükarda kendisine kulluk edenlerden eylesin. Allah gömlemini zengin etsin. Dünyayı ayağımızın altına sersin getirsin. Allah Resulü deyip aleyhissalatü vesselam Allah'ın bir azabından onun korkusundan dolayı ağlayan bir kimse sarılan süt tekrar memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektirdir. bir Allah yolunda diyor, cihal eden bir kimseye bulaşan tozla, cehennem dumanı bir araya gelmeyecektir. Hani Araf'ta deve diyor, iğne deliğinden geçmedikçe diyor ya, aynen böyle. Sayılan bir süt mümeye geri döner mi? İşte sırf Allah'ın azabından, onun korkusundan dolayı ağlayan bir kimseye, sarılan süt tekrar memeye dönmedikçe o kimse de cehenneme girmeyecektir. Rabbim korkan bir kalp doyar bir nefis versin. Kalbimizi Allah korkusuyla titretsin. Gözümüzden Allah korkusundan yaş gelmeyi nasip etsin kardeşlerim. Çünkü ve vesselâm İki göz vardır ki diyor, bunlara diyor, ateş dokanmayacak diyor. Birisi Allah'ın azabından korkarak ağlayan